Bismillahirrahmanirrahim. Evet, e, soru gördüm ekranda. E, o soruya bir bakalım inşallah. Musa kardeşimiz sormuş. Peygamberimizin soyundan gelmek insana ayrı bir değer kazandırır mı? E, Peygamberimizin soyundan gelmek insana ayrı bir değer kazandırmaz. Üstünlük takva ailedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma baban peygamber diye asla övünme güvenme, Asla bunu bir ayrıcalık olarak görme. Benim sana orada faydam olmaz. Amel yap ve kendini kurtar diye ona tavsiyede bulunmuştur. Bu da bize gösteriyor ki peygamberin soyundan gelmek e, salih amel olmadıkça hiçbir zaman bizi kurtaramaz. Bize bir faydası ve kazanılacağı bir katma değer ve ayrıcalık olamaz. Bu mümkün değil. E, çünkü her insan... Allah indinde kıymetlidir, değerlidir. Ancak insanlar değerini düşürmedikçe, insanlar değerini düşürürse Allah da onların değerini düşürür. İnsanlar küfre girmedikçe Allah da onları terk, et, terk etmez. İnsanlar Allah'a yaklaştıkça Allah da onlara yaklaşır. Allahu Teala siyah, beyaz, sarı, esmer arasında hiçbir ayrım yapmaz şu peygamberin soyundan şu e, bunun soyundan diye hiçbir ayrım yapmaz. Hatta açık ve net olarak e, Nuh Aleyhisselam olduğu Rabbim o e, innehu min ehli oğlum benim ehlimdendir. İşte işte onu kurtar kurtar onu onu onu sel e, onu helak etmesin diye Rabbine yalvardığında Allahu Teala innehu leysa min ehlik o sen ehlinden değil innehu amelun gayru salih onun ameli salih bir amel değil, dolayısıyla o senin ehlinden olamaz e, demek suretiyle e, baba oğul ilişkisini, kan bağı ilişkisinin hiçbir zaman değer, e, insana değer katmadığını, hiçbir manaya, hiç manası olmadığını ifade etmiş oluyor. Eee Allahu Teala sizin soyunuza, sopunuza bakmaz. Allahu Teala sizin kalplerinize bakar. Allahu Teala sizin takvanıza bakar diye ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde mevcuttur. Bütün bu ayet-i kerimler, şerifler bize gösteriyor ki e, kesinlikle ehli olmak takvalı bir insan olmadıkça, salih bir insan olmadıkça, ameli salih olmadıkça, akide-i sahiha üzerinde, sahih bir akide ol, e, üzerinde olmadıkça insana hiçbir zaman katma bir değer katmaz. Onun için ayrı bir ayrıcalık asla e, ortaya, gündeme getirmez değerli kardeşlerim. Bazı tarikat şeyhleri seyit Şerif olduğunu iddia edip ayrı bir saygınlık kazanıyorlar. Evet, e, toplumda, İslam toplumunda e, özellikle e, bazı işte ehlibeytten olan, veya ehlibet e, sülalesinden gelen insanların e, çok büyük bir değere sahip olduğu e, yalanları yani ortaya sürmek suretiyle e, insanlar rant elde etme gayretine girmişlerdir. Her kim onlara yakın olursa ehlibetten birine yakın olursa ee, onun işte şefaatine e, yakın olacak manasına gelmektedir bu durum. Dolayısıyla o kurtuluşa erecektir şeklinde bir yorum söz konusu. Ee, halbuki bütün bunların aslı yok. Yani amel olmadıkça, gayret olmadıkça salih bir e, amel, Sahih bir akide olmadıkça bu yakınlıkların, bu dostlukların, bu cemaat ilişkisinin hiçbir zaman insanlara faydası olamaz. Bazı tarikat şehirlerinin "ben şerifim, seyidim" demeleri tamamen bir riyakarlıktır. Birçoğu yalan söylemektedir. Uydur ellerinde, efendim soy kütüklerinden bahsederler. Birçoğu yalan konuşmaktadır. Efendim baktığınız zaman Beşer Esed de peygamber soyundan olduğunu söylüyor. Baktığınız zaman efendim e, Kral Abdullah da peygamber de soyundan olduğunu söylüyor. Ama bunlara hayatlarına baktığınız zaman e, hayatları efendim zulüm, isyan, küfür, nifak, kan, e, düşmanlık, yeryüzünde fitne çıkarma, bozgunluk çıkarma... Sandalye ve koltuk için bütün insanların canının malını mübah görme, insanların sırtından geçinme, haram ile efendim abat olma e, dav, e, durumunda olduklarını biz hepimiz seyrediyoruz, görüyoruz ve tarikat şeyleri de aynı şekilde e, böyle bir e, e, yalanla kendilerini e, işte e, bu şekilde şöhrete kavuşturmak, toplum içerisinde revaç bulma gayreti içerisine giriyorlar. Halbuki bir insanın peygamberin soyundan geldiği kesinlikle doğru olsa bile e, bu şey ona herhangi bir şey kazandırmaz. Çünkü baktığınız zaman peygamberimizin soyundan geldiği halde birçok insan bugün e, dinle alakası kalmamış olan insanlardır. Mesela e, Peygamber Öz Kureyş kabilesindendi, oğullarındandı. E baktığınız zaman birçok Haşimoğulları var şimdi, Kureyşliler var. Ama baktığınız zaman bunlar içerisinde namaz niyaz kılmayanlar birçok, e, hatta liberal olanlar, layık olanlar, layık düşünceye teslim olanlar e, çok. Ne olacak şimdi bunlar peygamber soyundan geldi diye? Bunlar mümin olarak mı kabul edilecek? Sahih böyle hak, e, hakiki mümin, takvalı insanlar olarak mı kabul edilecek? Bunlar çok yanlış şeyler değerli kardeşlerim. Evet sanırım başka soru da yok. Aleykümselam değerli kardeşlerim. Şimdi başka sorumuz yoksa müsaadenizi alalım inşallah. İsra 71. ayete göre insanlar ahirete hangi imamlar ile çağırılacaktır? Hangi imamlar ile? Şimdi İsra suresi 71. ayette ne söylüyor? Onu hafız olmadığım için bilemeyeceğim. Bir bakalım. İsra suresini açıp veya siz hazırsanız yanınızda ayetin metnini veya malini girmek suretiyle yardımcı olabilirsiniz. Ancak biraz vaktinizi almak suretiyle ben de... Buradan bakayım. İsra suresini bulduktan sonra 71. ayette neler buyuruluyor? Bir bakalım soruya ona göre cevaplandıralım inşallah. Evet. İsra suresi 71. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. yevme nad'u kullu unasin biimamihim Evet. O gün ki bizim bütün insanları imamlarıyla birlikte çağırdığımız gün. Feman utiye kitabehu biyemiinihi faulayka yaqrauna kitabuhum ve la yuzlamuna fetila işte o gün kim ki e, kitabı sağ tarafından verilir. Sağ yanından sağ eline verilir. İşte onlar kitaplarını okurlar ve bir zerre kadar zulmede uğramazlar. E, haklarındaki hüküm neyse e, adaletli bir şekilde verilir. Şimdi bu ayet-i imam, imamlarla çağrılmak ne demek? Onu biraz açalım. Değerli kardeşlerim, şimdi muhteremler, birçok hadis-i şerifte de biz bunu görüyoruz. Ahirette insanlar grup grup gelecekler. Grup grup gelip, grup grup e, ...hesaba çekilecekler. Ve insanlar... ...birbirine benzer insanlar... E, ...birbirine... ...yakın insanlar... ...fikir olarak, düşünce olarak... ...hizip olarak, aksiyon olarak... ...birbirlerine benzer ve yakın olan insanlar... E, ...belli bir grupta ve belli bir bölümde... ...belli bir cenahta olmak suretiyle... E, ...orada bulunacaklar. E, ve... E, ...orada... Denecek ki, felancanın cemaatı, filancanın cemaatı. Mesela diyelim ki, denecek ki, efendim gelsin bakalım şu işte Hizbullahçılar, ben Hizbullahım diyenler, Hizbullah deyip de Hizbüş şeytanlık yapıp, Çoluk çocuk, ehli sünnet düşmanlığı yapıp katledenler. Gelsin bakalım. Öbür taraftan deneyecek ki, gelsin bakalım şu liberaller, gelsin bakalım şu laik denen insanlar, gelsin bakalım şu halkçı de, de, diye kendini adleden insanlar. E, deneyecek. Ve bunlar e, imamlarıyla birlikte, e, kime tabi olduysalar onlarla birlikte çağrılacaklar. İşte, i̇şte diyelim ki Ahmed'in grubu, Mehmet'in grubu gibi. Çünkü insanlar değerli kardeşlerim insanlar imamlarının dini üzerinedirler. İmamlarının dini üzerinedir insanlar. Dolayısıyla imamlar o insanların bulmuş oldukları dini esasen ee, en güzel şekilde temsil eden onların özelliklerini şeyin temsil eden e, insanlardır ve onlar onların dininden olduğu için Allahü Teala onların o sapkın, sapık insanların e, dinlerini o imamlarının adıyla e, isimlendirmek suretiyle işte liberal takım, layık takım, bilmem şu takım bu takım diye çağıracak. İmamlarıyla birlikte kim yapmış bunun önerliğini? Felancı yapmış. Hadi bakalım. Onun takımı, bunun takımı. Bakıyorsun efendim, milyonlarca insan efendim bugün mesela diyelim ki e, bir insana sanki ilahmış gibi tapıyor. Ha, o işte diyecek ki felancanın takımı. Ona tapanlar, buna tapanlar. O imamlarla birlikte gel. Çünkü e, Rabbimiz, imam, o o o insanları saptıran o imamlarla. E, ona inanan, tabi olan insanları yüzleştirecek. Denecek, de diyecek ki onlara, hadi siz bunu ilah olarak gördünüz neredeyse. Bu haram kıldı bir şeyi, haram kıldınız, helal kıldı, helal kıldınız, onu dinlediniz, beni dinlemediniz. Bunu ilah olarak da işte gördünüz. Hadi bakalım. Ona diyecek ki, efendim, e hadi bakalım, kim e sizi sapıttı? Bu insan mı sizi sapıttı, bu insan mı sizi e, bu harama davet etti, bu insan mı efendim size bu şirkleri, kötülükleri doğru olarak gösterdi, bu insan mı sizi saptırdı, efendim bu şekilde bir yüzleştirme meydana gelecek. O insanlar e, efendim diyecekler ki evet bu bizi saptırdı ya Rabbi, e, sen buna azabın iki katını ver ve orada o insanlar diyecekler ki hayır, biz sadece bir yol tuttuk, o yola gittik ve sizi davet ettik. Siz kendi isteğinizle, gönülünüzle o yola tabi oldunuz. Biz sizi zorlamadık. Şu anda biz de zaten büyük problem içerisindeyiz. Bir de sizin günahınızı mı yüklenelim? Aklınız yok muydu tabi olmasaydınız diye İmamlarla, o imamlara tabi olanlar arasında ahirette bir hesap görülecek. Bir yüzleştirme meydana gelecek. Ve orada o e, şeytan nasıl kandırdığı insanlardan mustaghni olduysa, kandırdığı insanlardan uzaklaştıysa, şeytanın kandırıp da lider konumuna getirmiş olduğu insanlar da hakeza aynı şekilde e, bu durum, aynı durumu tekrar etmiş olacaklar ve Ses gitti diyor Musa kardeşimiz. Bakalım niye gitmiş bir ses? Anladım. Evet. Bakalım. Şu anda var gibi. Var mı arkadaşlar? Ses var. Problem yok herhalde. Evet. Biraz azaldı. Ses biraz azaldı diyor. Evet. Ya Oradaki o yüzleştirme olacak. O, orada e, imamlarla onlara tabi olanlar yüzleşecekler. E, kim kimi aldattı? Allah onlara soru soracak. Kim kimi aldattı? Siz niye buna tabi oldunuz? O diyecek ki ya Rabbi biz yani böyle bir imamlar diyecek ki o küfür imamları, mü münafıkları, müşrikler imamları yani biz onları zorlamadık böyle bir yola gittik, onlara davet ettik ama bunlar da kendi istekleriyle arzuları arzuları ile bizim e, grubumuza dahil oldular. Biz onlara zorlamadık, biz onlara herhangi bir baskı yapmadık diyecekler, kendilerini savunmaya çalışacaklar ve bu, bunların hem imamları hem de memumları tabi olanları kendilerine tabi olanları e, bu şekilde e, cehenneme gönderilecek grup grup bu şekilde. Evet, daha geniş belki açıklamalar olabilirdi ayetle ilgili bu soruyla ilgili, ama yeterli diye görüyorum inşallah. Başka soruda herhalde ekranda yok ee, Musa kardeşim. Evet başka sorumuz yoksa Musa kardeşimizin sorular bitmez biliyorum ben. Hemen tak diye getirdi efendim. Tarikatçılarda sıkça bahsedilen cezbe halini açıklar mısınız diyor. Evet. Bir başka soru daha geldi. İnşallah onlara değinelim. Evet. Tarikatçılarda sıkça bahsedilen cezbe hali. Evet. Cezbe hali denen hal kişilerin Belli bir düşünceden, rabıtadan sonra veya bu esnada veya zikir, belli bir zikir sürecinden sonra kendi derinin, vücutlarının titremesi ve bağırma arzuları ve çığlık atma arzularıyla şekil bulan, ortaya çıkan bir durum değerli kardeşlerim ve Bakarsınız bir camide mesela bir kenarda biri oturmuş, sakince oturur otururken bir de bakarsınız Allah diye çok yüksek bir sesle bağırır veya yuh der veya hıh der veya buna benzer acayip sesler çıkartırlar. Biz de yani Müslümanlar, Türkiye'deki Müslümanlar bu durumu e, cezbe hali şeklinde açıklarlar. Bu insan işte cezbe demek esasen e, bir e, akıma, bir çekim kuvvetine kapılmak demek. Yani bu insanlar bu halleriyle e, Yüce Allah'ın çekim kuvvetine e, kapıldığını e, iddia ederler veya kendi şeyhlerine rabıta yaptıklarından dolayı şeyhlerine yaranmak ve şeyhlerinin rızasını almak için onunla e, rabıta, duygusal manada, ruhi manada, e, manevi bir alemde e, ilişkide e, oldukları düşüncesiyle, e, ona yakın oldukları ve onun çekim e, kuvvetine kapıldıkları, onun enerjisiyle çarpıldıkları, onun enerjisiyle e, titredikleri duygusu, düşüncesiyle Böyle bir titreme, bir çığlık atma e, durumu ortaya çıkar. Ve bu insanlar biz bu şekilde aslında isteyerek yapmıyoruz. Biz bir çekim kuvvetinin etkisinde kalmak suretiyle bunu yapıyoruz derler. Böyle bir iddiaları olur. Esasen baktığımız zaman e, bir insanın gerçekten de kendisini hipno, hipnozlamasından başka bir şey bu değildir. Hipnozlama. Yani o insan hayal ediyor. Ee, Devam böyle kendini zorluyor. Değişik bir şeyler olacak diyor. Bak ben şimdi rabıta yapıyorum. Ben zikir yapıyorum. Ben Allah'la hemhal oldum. Ben şeyhimle hemhal oldum. Şimdi bir şeyler olacak. Şimdi ben uçacağım. Şimdi farklı bir şeyler olması lazım olacak. Ha oldu oldu. Efendim bu şekilde hipnozlama. Ee, bir şeye inanma. Ve o şeyin her an olmasını bekleme. Bunu önce hayal etme daha sonra, daha sonra da hayalin e, gerçekleşmesinin gecikmesi durumunda da bir korkuya bir ürpertiye kapılmak suretiyle bir sıkıntıya kapılmak suretiyle e, adeta bir deşrz olma, e, mahiyetinde bir çığlık atması ve ardından aslında bir sıkıntısını izhar ederken bunu hayır hayır sıkıntı değil bu aslında bir cezbe haliydi. İşte ben e, transa geçtim. Şeyhimle ruhlar alem ruhi olarak görüştüm veya Allah ile e, hem hal oldum ve onun enerjisi beni çarptı adeta Beni etkiledi adeta demek suretiyle kendi kendilerini kandırma yoluna gitmektedirler bu zavallı insanlar. Aslında bunun işte anlattığım gibi bir olay bu. Böyle bir e, yok böyle bir durum yok. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, en takvalımız idi. Ve o hiçbir zaman böyle bir çığlık atmadı. Hiçbir zaman titremedi yerlerde. Yuvarlanmadı, hiçbir zaman efendim e, aşırı sesler çıkartmak suresiyle ahtır, vahtır, çığlıktır, yuhtır gibi acayip sesler çıkarmak suretiyle bir zikir, bir ibadet içerisinde asla olmadı ve değildi. Dolayısıyla bu insanların daha dün tarikata girip cami kenarlarında çığlık atanların efendim bir şeyler olmuş e, gibi kendilerini pazarlamaları, farklı insan olduklarını, farklı bir mahiyete büründüklerini, insanüstü bir takım e, makamlara ulaştıklarını, e, farklı kanallarda, kanallara girip farklı bir alemle tanıştıklarını izhar edercesine böyle abesle iştikal etmeleri maalesef e, yaygındır. Tarikatlar arasında yaygındır ama bunların hepsi tamamen cahilane işlerdir. İnsanın kendi kendisini hipno, hipnoz etmesinden başka bir şey değildir. Bir sıkıntının tezahürüdür. Başka bir şey de değildir. Bir de bu sekir hali var. Onu sormadınız ama onu da ben katayım soruya. Sekir hali yani sarhoşluk hali deniyor. Bu sarhoşluk halinde Allah'a, kitaba, peygambere söylüyorlar bu tarikatçılar. Ve siz de, de, yani hiçbir şey diyemiyorsunuz. Çünkü deniyor ki sekir halinde... Bu denebilir. Hatta hallacı Mansur mesela e, ben Allah'ım ben işte ibadet ettiğimde e, edersem yani namazını yazı bırakıyor ya ardından niye bıraktın diye sorduklarında ben ibadet ettiğimde Allah mı kuluna yoksa kul mu e, Allah'ına ibadet etmiş olacak bu belli değil diyor. Yani ben de ilahlaştım ben de Allah'la Allah'ta kayboldum ondan bir cüz bir parça oldum. Ben de ilahlaştım. Dolayısıyla ilahların ibadet etmesi mümkün değildir. İlahlar ibadet ettiğinde e, çok abes bir durum ortaya çıkar. İbadetler eğer ilah ibadet yapıyorsa e, artık kullarla ilahların yeri değişmiş gibi bir şey olur. E, kullar e, Allah'a ibadet edeceklerine Allah kuluna ibadet etmiş gibi olur. Dolayısıyla ben böyle bir hataya düşmek istemedim. Çünkü ben ilah ilahım ve ilah Asla zilleti yani çünkü ibadet etmek zillettir. İlah olmak e, zillete düşmeye engeldir. İlah olmak izzettir. İlah e, zillet değildir. Zehir bir şekilde boyun bükmek ilaha yakışmaz. Dolayısıyla ben ibadeti üzerime bir farz olarak ilahlığı, ilahlığın şerefini korumak adına e, ibadeti terk ettim. ve Ben ilahım demesini bile e, bugünkü bazı Kuş beyinliler, geri zekalılar aptallar, efendim e, maalesef diyorlar ki Hallacı Mansur aslında çok güzel bir şey söylediği, enel hak dedi, ben hakkım dedi, ben ilahım dedi, bunu bir sekir bir sarhoşluk halinde söylediği, dolayısıyla aslında çok güzel bir sözdü çünkü onun da daim olan sürekli olan bir sarhoşluğu vardı ve o sarhoşluk içerisinde. Abes de olsa bu tür sözler e, dış alemde kötü karşılansa da esasen çok güzel niyetlerle söylenmiş güzel bir e, işte takvayı, bir şuuru, huşuyu arz eden, ortaya çıkan, çıkartan, izhar eden bir e, sözdü aslında diye onu savunan e, tarikatçılar çoktur günümüzde. Hatta hepsi savunur. Halacı Mansur, Muhyiddin Arabi, o da ibadeti bırakmıştır. Aynı şeyi söylemiştir. Onu da savunurlar. Ne kadar sapık varsa, ne kadar Allah'a e, sekir halinde küfreden, ilahlığa soyunan, ben ilahım diyen ne kadar sapık varsa onları acayip bir şekilde savunur bu tarikatçılar. E, Öyle olur mu yahu? Yani bu bu nasıl bir yani sekir hali? Biz sarhoşluk haramdır. Sarhoşluk haramdır. Bu neyin sarhoşluğu? Eğer bu dinde sarhoş olacak olan varsa ve sarhoş yani din kendisini sarhoş edecekse peygamberi sarhoş etmesi lazımdı. Eğer sarhoşluk halinde Allah'a, kitaba, peygambere etmek şayet bir meziyet ise bunu peygamber yapması gerekirdi önceden. Onlardan önce. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar tamamen akla, mantığa, imana karşı şeylerdir, durumlardır. Zerre kadar Kuş kadar beyni olan bunların bu büyük hatasını anlar. Kuş kadar beyni olan, zerre kadar aklı olan, bunların düşmüş olduğu o çirkinliği, o çirkefliği, o küfrü, o şirki anlar. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Efendim, hindular bakıyorsunuz. Fareyi kutsal görüyor. Niye? Efendim, bu da neymiş? Onların ilahları farenin sırtına binmiş, dünyayı kırk günde dolaşmışmış. Dolayısıyla fare kutsalmışmış. Dolayısıyla fare e, ibadet edilirmiş ona onun onu gördüklerinde böyle ellerini birbirine e, avuçlarını birbirine yummak yumarak önleri farenin önünde eğiliyorlar. Bu bir, bir mantık hatası. Bakıyorsun Hindistanlılar bu hatayı yaptığı zaman efendim bakıyorsun bu taraftan Türkiyeliler hakır hakır gülüyorlar. Ha şuna bak diyor farenin önünde eğildi. E sen kardeşim farenin önünde sen de insan önde eğiliyorsun. Sen de kutsalların var. E sen de efendim Allah, Allah küfreden bir insanı kutsal olarak görüyorsun. Ben hak, ilahım diyen insanı ilah olarak zannediyorsun. Yani onun o sözünü <gülüyor> savunuyorsun. Yani senin yaptığın farklı mı yani? Adamlar bakıyorsunuz efendim banyo yapmıyorlar. Ganj nehrinde yıkanıyorlar. E, bunu bir ibadet olarak görüyorlar. E bugün bakıyorsun bak geçen akşam televizyonda adam açıklama yapıyor Efendim diyor ki, biz de diyor efendim Muharrem ayının e, ilk zaman 10 gününde banyo yapmayız. Efendim su kullanmayız. E, çünkü o, orada Kerbera'da ölenler susluktan da çok müzdarip idiler. E, şehit olanlar tabii. E, Oysokil'de e, söyleyelim değerli kardeşler. E, bunların yaptığına bakın yani. Bu, bu dine ne kadar felsefe girerse... İnsan mahsulü, akıl mahsulü, yorum mahsulü bir şey girerse bu din bozulur. Bak bunlar da aynı Ganj nehrinde yıkananlar gibi. Efendim susuz, susuz kalmayı tra efendim meziyet olarak görüyorlar. Su içmemeyi, banyo yapmamayı mezi meziyet olarak görüyorlar. ibadet olarak görüyorlar. Maalesef gördüğünüz gibi yeni yeni şirkler bu topraklarda yeni yeni e sapkınlıklar ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kitaptan ve sünnetten ayrıldığın zaman savrulursun sağa sola. Seni dine bağlayan kitaptır, sünnettir. Seni dine bağlayan nastır, ilahi nastır, şeraattır, Kur'an'dır, sünnettir. Bunları sen içini boşaltırsan, bunlara sırtını dönersen, o aklının, o şeytanın seni nereye savuracağı belli olmaz. O yüzden aynı sapkınlıklar, şeytanın oyunları bugün Türkiye'de de meydana geliyor. Bugün Tarikatçıların yapmış olduğu birçok ritüel, birçok sapkınlık, ateş üzerinde yürümek, kılıca basmak, bilmem şunu yapmak, bilmem hepsi Hindistan kökenlidir. Hindistan'dan gelmedir. Hindistan'daki o Budistlerin, Şamanların, Hindistan'daki e, Hindusların e, yapmış oldukları ritüeller sapkın bir takım düşüncelerdir. Onlara baktığımız zaman erkeklik organına taparlar, kadınlık organına taparlar, ne kutsal görürler, taparlar. Hep bunlar yorumla, düşünceyle olan şeyler. Halbuki allah Teala kafanıza göre yorum yapın demiyor. Allahu Teala dediğimi yapın diyor. Beni anlayın diyor. Hidayet rehberi olarak Kur'an'ı gönderdim. Ona teslim olun diyor. Size en büyük örnek olarak peygamberi gönderdim. Ona teslim olun diyor. Şimdi bu tarikatçılar sekir hali, cezbe hali diyen bu insanlar ya siz İslam'ı istiyor musunuz? Kur'an'ı istiyor musunuz? Cenneti istiyor musunuz? Allah'ın rızasını istiyor musunuz? hidayet istiyor musunuz? Gelin peygamber gibi olun. Peygamberin önüne bir adım geçmeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi olun. Onun bu dini en güzel şekilde, en takvalı bir şekilde yaşadığını lütfen kabul edin ve onu örnek alın. Önüne geçmeyin. Yapmadığını yapmayın. Durduğu yerde durun. Onun bu dine e, sokmadığı şeyleri siz yorumlarınızla, batıl düşüncelerinizle bu dine sokmayın. Teslim olun İslam'a. Kur'an'a teslim olun. Yorumu bırakın. Felsefeyi bırakın. Sapmayı bırakın. şeriattan ayrılmayı bırakın. Ana yoldan ayrılmayı bırakın. Bırakın bu yorumları. Bırakın bu işleri. Teslim olun sünnete. Sünneti öğrenin. Sünneti yaşayın. Tatbik edin. İslam istiyorsanız işte bu. Kim Allah'ı ve Resul'ü seviyorsa tabi olsun Allah'ı ve Resul'üne. Ayetler böyle söylüyor. Tabi olun. Tabi olun. Ha, güzel cübbe giydin, sakalını da bıraktın. Nafile oruçta tutuyorsun. Ama sen ki içinde şirki barındırıyorsun. Sen ki efendim batıl işler peşindesin. Sen ki Peygamberimizin örnek e, örnekliğiyle yetinmiyorsun. Sen ki sünneti dinlemiyorsun. Sen ki sünnetin dışına çıkıyorsun. Sen ki Kur'an'ın dışına çıkıyorsun. Sen ki sapkın yorumlarla oraya buraya sağa sola savrıyorsun. Sen on para etmezsin kardeşim. Gel teslim ol Kur'anı. Sünnete teslim ol. Yok öyle. Yani peygamber, peygamber diyeceksin, sü peygamberin sünnetini yapmayacaksın. Kur'an, Kur'an diyeceksin, Kur'an'a teslim olmayacaksın. Ben Müslümanım diyeceksin. Aslında Müslümanlıktan bir haber olacaksın. Felsefeye, sapkın düşüncelere, iblisin oyunlarına teslim olacaksın. Olmaz böyle bir şey. Olmamalı. Yani. Evet. E, maalesef, bu e, bu insanlarla konuştuğunuz zaman e, hemen hemen işte sen vahabisin sen şusun busun diye hemen seni yaftalamak suretiyle sözlerini e, boşa çıkarmaya çalışıyorlar dinlemiyorlar dinlemiyorlar dinlemek istemiyorlar kulak asmıyorlar bu adam ne diyor ya bir bakalım bir dinleyelim derdine bu niye böyle yapıyor demiyorlar çünkü bunlar değişmek yanlısı değil değişmek istemiyorlar. Çünkü kendi cemaatlerinde bir rant elde etmişler, bir makam elde etmişler. Hepsi orantın peşinde. Liderleri orantın peşinde. Liderlerin alt grubu onu destekleyen havaşisi rant peşinde. Onları takip edenler rant peşinde. Hepsi bir rant peşinde. En sonunda yani sıfır vatandaş onlara parasıyla destek olan vatandaş da Zannediyor ki ben bu parayı onlara vereceğim. Onlar da bana şefaat edecekler. Ben de cennete gireceğim. O da rant peşinde. Çalışmadan kazanmayı umuyor. Hak etmeden cenneti umuyor. Rant peşinde. Bugün baktığınız zaman ne kadar efendim kafası çalışmaz, tembel, efendim, İslam'dan, Kur'an'dan, İslami ilimlerden haberi olmayan varsa... O tarikata, bu tarikata kuyruk olmuş cenneti garantilemiş. Öyle zannediyor. O şekilde maalesef. Tabii öyle değil durum. Ama bu e, din baronları da onları kandırıyorlar. Bize tabi olun. Biz sizi cennete götüreceğiz. Ne kadar günahınız olursa olsun. Garanti ediyoruz cenneti size diyorlar. Ve onları kandırıyorlar. Kanma kardeşim. Kanma. Lat menat uzada... E, cennete götürmek için onlara ibadet ediyorlardı. Ya, Mâ ne'buduhum illâ li'karribûnâ ilâllâhi zülfe. Niye bu putlara tapıyorsunuz ya? Aptal mısınız? Gerizekalı mısınız? Taşlara tapıyorsunuz? Diye onlara sorulduğunda diyorlardı haşa ya siz ne diyorsunuz? Biz Allah'a bizi en kısa yoldan daha güzel bir şekilde yaklaştırsın diye onlara saygıda bulunuyoruz. Onları aracı kılıyoruz. Biz boş bir iş yapmıyoruz yani. Biz akıllı insanlarız. Biz yolu kestirmeden alıyoruz. Biz hem bir taraftan dünyalık nimetlerden, haramlardan, şunlardan, zinadan, şundan, bundan nasibimizi alacağız. Bir de öbür taraftan bunları aracı kılmak suretiyle cenneti de garanti altına alacağız. Biz mi akıllıyız, siz mi akıllısınız demeye getiriyorlar. Yani işte bunlar da böyle. Biz onların peşinden... Ee, ancak bizi Allah'a kestirme yoldan götürsünler ve bizi bağışlanmamızı ve cennete girmemize sebep olsunlar diye onların yoluna düştük, otobüslere binip hacılara gittik, yollara düştük. Efendim, gözünün e, ucu bize değer diye hayaller kurduk. Gözü bize değerse gözümüz, onun şeyhin gözü bizim gözümüze değerse cennetik oluyoruz diye düşünüyor adam ya. Bu kadar saçmalık olmaz. Ebu Cehil, peygamberimize çok baktı ama bu Cehil olarak kaldı. Yani peygamberimizin amcası Ebu Talip, peygamberimizle hep beraberdi ama o da cehennemlik oldu. Daha birçok münafık, daha birçok müşrik, peygamberimizin akrabasıydı, yakınıydı. Ona bakıyorlardı ama cennetik olamıyorlardı. Ama şimdi adam diyor ki bir tır şoförü E5'ten geçerken menzil tarafa baksa gayri ihtiyari belki burnundaki sineği kovalamak için baktı canım. Cennetlik olur, bütün günahları af olur, cennetlik olur, cennetin baş köşesine oturur. Günah ne olsun olsun diyor. Böyle sapkınlık olmaz. Böyle basitlik olmaz. Böyle çirkeflik olmaz. Ve değiyorsunlar nasıl bu insanların önüne huzuruna çıkıp da kandırıyorsunuz bu insanları ya. Ve bunlara, bunlara kananlar da tuhaf. Yani, yani bir yerde adam bir tanesi insanları zikir ettiriyormuş ama eşek anırması gibi e, zikir ettiriyormuş. Bir tane ilim sahibi gelmiş demiş ki ya bunlar nasıl zikir kardeşim eşek anırması gibi zikir olur mu? Demişler ki yani herhalde bunlar eşekliği kabul etmese eşek gibi anırmazlardı. Demek ki bunlar da eşekliği kabul etmişler. Yani bunların akıl yok. Yani. Allah hidayet nasip etsin. Düşünmeyi, aklı, fikri nasip etsin. Şimdi bu soruyu da ilgili bunları söyleyelim. Ee, orada bir soru daha vardı. Şimdi oraya bakmak istiyorum. Ee, bu mültaka kardeşimiz bir soru sormuştu ama yukarıda kaldı bu soru. Evet. Evet. Suriye'deki cihat konusunda bazı alimler her Müslümana farzdır diyor. Bazıları sadece Suriyelere diyor. Bunun soru herhalde bu. Evet. Değerli kardeşlerim bu konuyla ilgili bir İslam beldesinde cihat gerekiyorsa, eğer o insanların o, cihada bir kifayetleri söz konusuysa, farzı, o oradaki yaşayan insanlara cihat farzı ayındır. O insanların sayısal gücü var ancak maddi gücü yok, silahlı, gü silahlı gücü yok ise bu takdirde e, çevredeki insanların, Müslümanların, yak en yakın insanların onların bu ihtiyaçlarını karşılaması onların üzerine farzı ayındır. Bugün Suriye'de daha çok silaha ihtiyaç var daha çok yiyeceğe ihtiyaç var, gıdaya ihtiyaç var. Belki hani mücahide de ihtiyaç olabilir. O birçok hani bugün bir gazeteci açıklıyor. Türkiye'de özellikle Antakya nüfusuna bağlı Sivas'tan veya Elazığ'dan Erzincan'dan olmak suretiyle 4300 tane kayıtlı Nusaydili vatandaş Beşar Esed'i savunmak, oradaki Sünnileri Çoluk çocuk, kalın erkek, masum insanları katletmek için Türk vatandaşı Beşar Esed'in yanında yer alıp onun ordusunda gönüllü savaşçı olarak savaşmaktadırlar. Öbür taraftan kaç tane sünni acaba bu görevi ifa ediyor? Maalesef batılda adamlar gayretli, zulümde gayretli. Kendi meşrebinden, mezhebinden olan insanları solmak için bu insanların canlarının mallarını feda ettiklerini görüyorsunuz. 4300 tane Türkiye vatandaşı orada bulunuyormuş. Yani bu sadece kayıtlı olan, belki kayıtlı olmayanlar da, belki bunun bir misli de kayıtlı olmayanlar vardır. Değerli kardeşlerim, bugün oranın durumunu iyice tahlil edip, eğer mücahit ihtiyacı varsa çevredeki Müslüman ülkelerden de diğer e, Müslümanların oraya cihada gitmesi lazım. Ve onların üzerinde de farz-ı ayın olur bu durum. Ama sadece insan gücü var ancak parasal imkanları yok, maddi imkanları yok, silah gücü yok ise bu takdirde e, çevre Müslümanların üzerine bu ihtiyaçlarını karşılamak Farzı ayın hale gelir. Sayet bu içerideki imkanlarla karşılanamıyorsa. Evet, Zeynep Güldeste kardeşimiz sormuş: İki dargın kişinin arasını düzeltmek amacıyla e, görünmeyen bir rüyayı barışmaları için görmüş gibi anlatmanın günahı var mıdır? Demiş. Evet. Değerli kardeşlerim, rüya, kim rüya uydurursa, peygamberimiz buyuruyor, kim rüya uydurursa, Allah iki arpa tanesini birbirine bağlamasını ahirette ona emreder. O arpa tanesini birbirine bağlayana kadar kendisine azap edilir buyuruyor. Dolayısıyla rüya uydurmak caiz değil. Günah bir durum. Bir faydayı Gündeme getirmek için de böyle bir günaha başvurmak doğru değil. Ben böyle bir rüya gördüm diye böyle bir yalanı söylemek asla caiz değildir. Başka yollar denemek lazım barıştırmak için. Başka şeyler yapmak lazım. Rüya yalanına şunu gördüm bunu gördüm yalanına başvurmak. Yani e, dindarlıkla takvayla bir e, alakası yok. E, bundan uzak durmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Ee, sadece hani karı koca arasını barıştırmak için e, ya o aslında seni yanlış anlamış, o aslında seni seviyor gibi ufak tefek böyle hani e, beyaz yalanlar söylemekte bir hani beis olmayabilir. Bazı ulema buna cevaz vermiştir. Bazıları vermemiştir, bazıları vermiştir. Ama bunlar hani kimseye zararı olmayan e, aslında o seni seviyor gibi bir takım e, yani sözlerdir fazla da belki abartılmaması gereken sözlerdir. Ama rüya uydurma işi biraz daha ağır bir şey yani. Rüya uydurma işi bambaşka bir şey. O, onun caiz olacağını sanmıyorum değerli kardeşim. Evet. Bu kadar yeter mi arkadaşlar? Soru cevap bölümünde 42 dakikamız geçti. Ee, başka da soru yok. Allah razı olsun dinlediğiniz yaklaşık bir saat 15 dakika dakikadır beraberiz. Hakkınızı helal edin. Allah duyduklarımızda en güzel şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bilmediğimiz gerçekleri öğrenmeyi bize nasip eylesin. Allah-u Teala sağlık, sıhhat, afiyetten bizlere ayırmasın mağdur durumda olan mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de onlar hakkındaki taksiyaratımızdan dolayı affeylesin. Bilinçli ödevini, görevini, e, konumunu en güzel şekilde bilen ve ayarlayan, kendisinden beklenen hayırlı davranışları, sözleri e, sergileyen müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma.